Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hasretleri Fahri Kainat Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Çilehanede Halvet Etmesi Bir gün otururlarken Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah ondan razı olsun Hz. Ali'ye dönüp şöyle buyurur, Ey Ali, gözlerini yum ve sana söyleyeceklerimi üç kez dinle. Sonra da sen bunları söyle, ben üç kere dinleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç kez La ilahe illallah der. Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali gözlerini yummuş halde bu zikri dinler. Peşinden Allah ondan razı olsun Hazreti Ali bu zikri tekrarlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gözlerini yumup üç kez dinler. Yukarıda anlatıldığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de telkin ve erbain konusunda şöyle buyurmuştur. Kim ihlaslı bir şekilde kırk sabah Hak alaya erişirse hikmetler kalbinden lisanına ulaşır. Bu hadis-i şerifte tenha bir yerde kırk gün halvette kalmaya işaret vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de çilehanede oturmuş, Hira'da halvet etmiştir. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hira'daki mağarada oturur, 7 veya 14 günde bir aşağıya inerdi. Arpa ekmeğini alır, mağaraya geri dönüp yalnızlığıyla baş başa kalırdı. Bundan biraz bahsedeyim de, hakkı talep edenler, tenha ve karanlık çilehanede halvete oturup Erbayin çıkarmanın gerekli olduğunu anlasınlar. Sufilerin takip ettiği yolun, Peygamber aleyhisselamın yolu olduğunu anlaman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mücahedesini ve bu kıssanın aslını sana anlatayım. Ey hakkı talep eden kişi! Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin geleceği vakte yakın günlerde halvete girmek kendisine sevgili olur. İnsanlardan uzaklaşma isteği fazlalaşır. Peygamberliğinden önce devamlı halvete girmeyi arzular. Bu halvetlerinde rüyalar ve vakalar yaşar. Zira böyle olmasaydı, melekten vahiy almaya, insanın güç ve takati yetişmezdi. Görüyor musun? Hak Teala, Habib'i sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl terbiye ediyor? Nasıl vahye hazırlıyor? Azizim, Hak Teala, bazen rüyasında, Bazen de açıkça Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birçok şey öğretir. Hira dağı Mekke'nin uzağındaydı. Issız ve karanlık bir dağ. Mekke'den Mina'ya giderken sol tarafta kalır. Dehşetli bir yerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dağdaki mağaraya varır. Orada bir veya iki hafta kalır. Ara sıra Allah ondan razı olsun. Hazreti Hatice validemizin yanına gider. Validemizin el değirmeninde öğüttüğü arpadan yapılma ekmeği katık olarak alıp mağaraya dönerdi. Ey gafil! Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Arpa ekmeğiyle Hak Teâlâ'ya kavuşurken, sen buğday unundan yapılmış çöreği katıksız yemiyorsun. Ey Fodul! Böyle olduğu halde yine de ümmet davasını güdüyorsun. Sözünü ve kuru iddianı kim dikkate alır? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Haftada bir ve iki haftada bir şehre inip Allah ondan razı olsun Hazreti Hatice validemizin arpa ekmeğini dağarcığına koyar Hira'daki mağaraya geri dönüp kendi halinde yaşardı. Oradaki halini Mevla bilir. Ne yapıp ettiği neyle meşgul olduğu kendisiyle Mevla arasındadır. Allah ondan razı olsun Hazreti Hatice validemizin ise içi yanardı. Yedi gün geçmesine rağmen gelmedi. Ekmeği de az kalmıştı der. Bazen de iki hafta oldu. Hali nasıldır bilmiyorum diye dertlenirdi. Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Oradan kalkıp derenin içinde bir yere geldiğimde bir ses duydum. Sağıma baktım, kimseyi göremedim. Sesi bir kez daha duydum. Dört tarafa bakmama rağmen... Etrafta kimse yoktu. Yukarı baktığımda sesin yerle gök arasından geldiğini anladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri karşısında titremeye başlar. Bu halde Allah ondan razı olsun Hazreti Hatice validemizin yanına gelir. Üzerimi bir kilimle ört buyurur. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadığında 40 yaşındaydı. Rebiyül evvelin ikinci günü günlerden pazartesiydi. Üzerine bir kilim atar, bunun üzerine de bir kırba su koyarlar. Bir süre sonra korkusu geçince Hazreti Hatice validemize olanları anlatır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Hatice validemiz şöyle diyerek onu teselli eder. Korkma, Allah seni ebediyen mahcup etmez. Zira sen akrabalarını ziyaret eder, misafirleri hoş tutar, sadaka verirsin. Hazreti Hatice validemizin tanınıp bilinen bir amcası vardı. Cahiliye döneminde Hristiyan olan Varaka bin Nevfel. İncil'den başka İbranice'yi bilen alim biriydi. Hz. Hatice validemiz Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alıp ona götürür. Olan biteni aynen anlatırlar. Peşinden bunların rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu öğrenmek isterler. Varaka bin Nevfel Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi de dinledikten sonra şöyle der. Gördüğün Namusu Ekber, Cibri ile emindir. Musa'ya, İsa'ya da inmiştir. Keşkeni nübüvvetinde genç ve kuvvetli bir yiğit olsaydım. Sana yardım etmek için çok gayret ederdim. Sen peygamber olacaksın. Sana müjdeler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşmeden sonra bir daha Hira'daki mağaraya gider, orada halvete çekilir. Burada günlerce kalır. Bir gün yine mağaradan çıkıp ovada ilerleyince tekrar bir ses duyar. Dört tarafına bakıp bir şey görmeyince mübarek gözlerini yukarı diker. Cebrail aleyhisselamı görür. Korkup eve gelir Örtün beni yatayım der Üzerini örterler Öylece yatar Cebrail aleyhisselam bu sefer Müddessir suresi Birinci ve ikinci Ayeti kerimeleri getirir Ey örtünüp bürünen Kalk da uyar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp bu durumu Hazreti Hatice validemizle paylaşır. Bunun üzerine validemiz bana imanı telkin et. Müslüman olayım. Evet sen hakkın Resulüsün der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye imanı telkin eder. Hazreti Hatice validemiz. İlk Müslüman şahsiyet olur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hira'daki mağaraya çekilip, Halvet halindeyken, Cebrail aleyhisselam gelir ve oku der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ben okumayı bilmem diye cevap verir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek göğsünü sıkar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zahmet çekip bunalır. Cebrail aleyhisselam oku der bir daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ben okumayı bilmem buyurur. Cebrail aleyhisselam bir kez daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü sıkar. O kadar sıkar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunalır. Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi bırakır. Oku der üçüncü kez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı değişmez. Ben okuma bilmem der. Cebrail aleyhisselam tekrar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü sıkar. Onu bıraktığında şu ayeti kerimeleri okur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Cebrail aleyhisselamın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü sıkmasının hikmeti neydi? Özellikle birinci ve ikinci sıkmalarının. Üçüncü sıkmadan sonra insana bilmediğini öğreten odur. Ayetini okumasının bir hikmeti var mıdır? Bu hususta çok latif işaretler var. Bunlar ancak gönül ehline söylenir. Zira gönle dair haberleri gönül ehli olanlar anlar. Nefsin arzularını rehber edinen hayvani sıfatlılar bu hikmetleri anlayamaz. Evet, mürşidin müridini terbiye ve teveccüh için çilehanede halvete bırakmasının Nefsini hapsettirmesinin hikmeti çoktur. Birincisi, kalbin perdisi yırtılsın, talibin gayb aleminden haberi olsun diyedir. Ancak nefsi hapsetmenin bir sınırı vardır. Aslı ve vakti. Vaktine ve usulüne uyulmazsa fayda gelmez. Haddinden fazla olursa kalbe zarar verir, kalbi fesada uğratır. Cebrail aleyhisselam yukarıdaki ayet-i kerimeleri okuduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutup ovaya indirir. Yere bir darbe vurur, oradan bir su çıkar. Bu suyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme abdest almayı öğretir, öğle namazına dururlar. Bu meselenin gerisi fıkıh kitaplarında anlatılır. Bunu öğrenmek isteyenler buralara baksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan öğrendiğini gelip ümmetine öğretir. Darül Erkam ümmetiyle birlikte ibadet eder. Kalanını söylesek söz uzar. Daha sonra Müslümanlık günden güne artar. Cebrail aleyhisselam gelip giderek Kur'an ayet ayet sure sure nazil olur. İnsanlar da bölük bölük imana gelir, İslam yayılır. Bunları anlatmamızın bir maksadı var. Şeyhlerin müritlerini halvete koymalarının sünnette yeri var mıdır yok mudur sorusunun cevabını vermek. Bu anlamda Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleminde Hira dağındaki mağarada kileye girip halvete oturduğunu bildirmek. Bunları anlattık ki avamdan insanlar halveti bid'at görmesin. Halvete girip erbayın çıkarmanın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olduğunu anlasın. Cebrail aleyhisselamın Hazreti İbrahim aleyhisselama ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zikir talim ettiğini, halvete emrettiğini bilsin. Bunları öğrensin ki, mürşid-i kamilin gerekli olduğuna, mürşitsiz olunamayacağına kanaat getirsin.